Kastamonu'daki kardeşlerimize hitaben yazılan bir hakikattir. Belki size de faydası olur diye gönderdim. Risale-i Nur kendi sadık ve sebatkar şakirtlerine kazandırdığı çok büyük kar ve kazanç ve pek çok kıymetli neticeye mukabil fiyat olarak o şakirtlerden tam ve halis bir sadakat ve daimi ve sarsılmaz bir sebat ister. Evet, Risale-i Nur 15 senede kazanılan kuvvetli imanı tahkikiyi Beş haftada ve bazılara on beş günde kazandırdığına yirmi senede yirmi bin zat tecrübeleriyle şehadet ederler. Hem ştirakı amli uhreviye düsturuyla, her bir şakirdine her bir günde binler hais lisanlar ile edilen makbul duaları ve binler ehli Salatiin işledikleri Ama Salih'nın misil sevaplarını kazandırıp her bir hakiki sağdık ve sebatkar şakirdini amelce binler adam hükmüne getirdiğini kerametkerane ve takdirkerane İmam Ali'nin radıyallahu anh üç ihbarı ve keramet-i gaybiyeyi Gavs-ı Azam'daki kutlis-ı sırru tahsinkerane ve teşvikkerane beşareti ve Kur'an-ı mucizül beyanın kuvvetli işaretiyle o halis şakirtler ehli saadet ve ashabu cennet olacaklarına müjdesi pek kat'i ispat ederler. Elbette böyle bir kazanç öyle bir fiyat ister Madem hakikat budur Risale-i Nur dairesinin yakınında bulunan ehli ilim ve ehli tarikat ve sufi meşrep zatlar onun cereyanına girmek ve ilim ve tarikattan gelen eski sermayeleriyle ona kuvvet vermek ve genişlemesine çalışmak ve şakirtlerini teşvik etmek ve bir buz parçası olan enaniyetini tam bir havuzu kazanmak için, o dairedeki âb-ı hayat havuzuna atıp eritmek gerektir ve elzemdir. Yoksa, Risale-i Nur'a karşı rakibâne başka bir çığır açmak ile, hem o zarar eder, hem bu müstakkim ve metin cadde-i Kur'aniye'ye bilmeyerek zarar verir, zındıkaya bir nevi yardım olur. Sakın sakın, dünya cereyanları, hususan siyaset cereyanları ve bilhassa harice bakan cereyanlar, sizi tefrikaya atmasın. Karşınızda ittihad etmiş dalalet fırkalarına karşı perişan etmesin. El hubbu fillah ve'l bughd fillah düsturu rahmani yerine el iyazu billah el hubbu fi's siyase ve'l bughdü's siyase düsturu şeytani hükmedip melek gibi bir hakikat kardeşine davet ve el hannas gibi bir siyaset arkadaşına muhabbet ve taraftarlık ile zulmüne rıza gösterip cinayetine manen şerik eylemesin. Evet bu zamanda siyaset kalpleri ifsat eder ve asabi ruhları azab içinde bırakır. Selameti kalp ve istiratı ru isteyen adam siyaseti bırakmalı. Evet şimdi küreyi arzda herkes ya kalben ya ruhen ya aklen ya bedenen gelen musibetten hissedardır. Azap çekiyor, perişandır. Bilhassa ehli dalalet ve ehli gaflet rahmeti umumiye ilahiyeden ve hikmeti taammey subhaniyeden habersiz olduğundan Nev'i beşere rikat-i cinsiye ala kadarlık cihetiyle kendi eleminden başka nev'i beşerin şimdiki eliyim ve dehşetli elemleriyle dahi müteallim olup azap çekiyor. Çünkü lüzumsuz ve mala yani bir surette vazîfi hakikiyelerini ve elzem işlerini bırakıp âfâkî ve siyasi boğuşmalara ve kainatın hadisatına merak ile dinleyerek karışarak ruhlarını sersem ve akıllarını geveze etmişler ve bilerek kendi zararına fiilen rıza göstermek cihetinde zarara razı olana şefkat edilmez manasındaki errazi biddarar la yunzaru leh kaidesi esasiyesiyle şefkat hakkını ve merhamet liyakatını kendilerinden selbetmişler onlara acınmayacak ve şefkat edilmez ve lüzumsuz başlarına bela getirirler ben tahmin ediyorum ki bütün kürey arzın bu yangınında ve fırtınalarında Selameti kalbini ve istirahat-ı ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman ve ehli tevekkül ve rızadır. Bunların içinde de en ziyade kendini kurtaranlar Risale-i Nur'un dairesine sadakatla girenlerdir. Çünkü bunlar Risale-i Nur'dan aldıkları imanı ı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle her şeyde rahmeti ilahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp, Her şeyde kemali hikmetini, cemali adaletini müşahede ettiklerinden kemale teslimiyet ve rıza ile rububiyet ilahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar ve merhamet-i ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. İşte buna binaen değil yalnız hayat-ı uhreviyenin belki dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini isteyenler Hazı tecrübelerle Risale-i Nur'un imani ve Kur'ani derslerinde bulabilirler ve buluyorlar. Bugünlerde iki hatıradan iki ihtar. Birincisi bu şehirde Risale-i Nur'a intisap eden ihtiyare hanımlar sebat ettiklerini ve başkalar gibi sarsılmadıklarını düşündüm. Birden bu hadis-i şerif ihtar edildi. Aleyküm bi dinil acaiz. Yani ahir zamanda ihtiyare kadınların samimi dinlerine ve kuvvetli itikatlarına tabi olunuz. Evet, ihtiyare kadınlar fıtraten zayıfe ve hassase ve şefkatli olmalarından herkesten ziyade dindeki teselli ve nur'a muhtaç olduğu gibi herkesten ziyade fıtratlarında fedakarane şefkat cihetiyle dinde bulduğu nihayetsiz şefkat perverane bir nuru teselli ve iltifatı merhameti Rahman ve noktayı istinaat ve noktayı istimdada ihtiyacı var. Tam sebat etmek fıtratlarının muktezasıdır. Onun için bu zamanda o hacatı tam yerine getiren Risale-i Nur her şeyden ziyade onların ruhlarına hoş geliyor ve kalplerine yapışıyor. İkincisi, bu benim yanıma müteaddit ayrı ayrı geldiler. Ben onları ahiret için zannettim. Halbuki ya ticaret veya işlerinde bir kesat ve muvaffakiyetsizlik olduğundan bize ve Risale-i Nura muvaffakiyet için ve zarardan kurtulmak niyetiyle müracaat edip, dua ve istişare istediklerini anladım. Ben bunlara ne edeyim ve ne diyeyim diye tahattür ettim. Birden ihtar edildi. Ne sen divane ol, ve ne de onları divanelikte bırakıp divanece konuşma. Çünkü yılanlar zehirine karşı tiryak tedarikiyle ve onları kaçırmasıyla meşgul ve vazifedar bir tek adam, Yılanlar içinde duran ve sineklerin ısırmasına maruz olan ve sinekleri kaçırmak için çok yardımcıları bulunan diğer bir adama yılanların ısırmasını bırakıp ona sinekler ısırmamasına yardım için koşan divanedir ve onu çağıran dahi divanedir o sohbet dahi divanece bir konuşmaktır evet hadsiz hayatı uhreviye nispeten muvakkat ve fani kısacık hayatı dünyeviyenin zararları Sineklerin ısırması gibidir. Hayat ebediyenin zararları ona nispeten yılanların ısırmasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Çok muhterem üstadımız efendimiz. 1321 tarihinde Mucizat-ı Ahmediye Aleyhissalatu Vesselamı ve Kerameti Gavs-ı Erisale'lerini alemi görmüştüm. Bunun hikmetini şimdiye kadar anlayamamıştım. Gördüğüm rüya aynen şöyleydi. Tarihi mezkurda Ceziretul Arab'ın Necid kıtasının Bilad-ı Kasım'de bir gece rüyamda üç güneşin tulu etmiş olduğunu gördüm. Yanımda tanıyamadığım bir zata sordum. Bu üç güneş nasıl olur?" dedim. Yanımdaki zat "Bu güneşin birisi Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın güneşi, diğeri Gavs-ı Geylani'nin, üçüncüsü de diğer bir güneştir. Üçüncü güneşin Risale-i Nur olduğunu şimdi bildim." Allahun nurus samawati vel ard mislu nurihi kemishkatin fiha misbah al misbah fi zujaje az zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqad min shajaratin mubarakatin zeytunetin la sharqiyyetin ve la garbiyyetin yakadu nurun ala nur yahdillahu li nurihim men yasha ayati o rüya hakikatına işaret etmiş Bu nurani rüya mezkur ayet-i nurun 10 işaretle 10 parmak ile gösterdiği hakikatı, aynen gösteriyor. 38 sene evvel haber veriyor. Evet 3 nuru azam olan güneşlerin Allahu alem tabiri şu olmak gerektir. Güneşlerin birincisi bu asırda risale-i nurdur ve en parlak bir nuru da Mucizat-ı Ahmediyye Aleyhissalatu Vesselam namındaki risale-i harikadır. İkincisi Hazreti İsa'nın Aleyhisselam dini hakikisinden çıkan nuru semavi güneşidir. Üçüncüsü, tarikatlar ruhunda ve tasavvuf menbağından çıkacak bir güneştir ki, şimdi Şeyh-i Geylani timsaliyle o mana gösterilmiş. Risale-i Nur'a işaret eden 33 ayeti-Kur'aniyenin en birinci ayeti olan Ayetün Nur, on vecihle Risale-i Nur'a işaret ettiği birinci Şuâ risalesinde gözümle gördüm isteyen görebilir. Sizin hepsinden ziyade seven aciz şakirdiniz binbaşı Muhyiddin. Aziz Sıddık Metin sebatkar kardeşlerimize. Biz bu havalideki Risale-i Nur talebeleri namına sizlere pek çok selam ile beraber arz-ı şükran ediyoruz ve sizlere ebeden minnettarız ki muktedir ve parlak kalemlerinizle bizleri hem uyandırdınız hem yardım ettiniz bu vilayeti, Nurani kalemlerinizle inşâAllah, Isparta'ya benzettireceksiniz. Ve bilhassa çok ehemmiyetli kardeşimiz, Kahraman Tahirî'nin parlak ve muvaffakiyetli ve tevafuklu kalemi, kerametkârâne fütuhat yapıyor ve onun iki masumeleri ve masumların ve ümmi ihtiyarların rengarenk, çeşit çeşit meziyetlerini gösteren yazıları, bizleri teshir ediyor, herkesi şevkle okumağa sevk ediyor. Cenab-ı Hak sizlerden ebeden razı olsun ve sizi muvaffak etsin. Amin. Çok mühim ve mübarek kardeşimiz Hafız Mustafa'nın bize verdikleri ehemmiyetli hadisi taarruziye haberi bizi hayrete düşürdü ve üstadımızın o zamanda endişelerinin ve heyecanının hikmetini anladık. Bir hissi kablel vuku ile mütemadiyen bizlere der idi. Dikkat ediniz, sebat ediniz. Münafıklar taarruz planı çeviriyorlar diye bizi ihtiyata sevk ediyor hem bir halt edemezler diyordu Evet İspartalı kardeşlerimizin bize haber verdikleri gibi bu ehemmiyetli hadiseyi taarruziye teşebbüs vuku zamanında muhaberemiz kesildiği halde mütemadiyen her vakit üstadımız aynı taarruza maruz bulunuyoruz gibi bizi yani Emin ve Feyzi'yi ikaz ediyor dikkat ediniz dört cihetle bize taarruz var Demir gibi sebat ediniz bir halt edemezler. Biz de bakıyorduk ki bizde bir şey yok, hissetmiyorduk. Hem o gaybi hadiseyi bertaraf etmek için tam mutabık bir mektup bize yazdırıp size göndermiştik. Risale-i Nur talebelerinden Nazif, Selahaddin, Tevfik, Hilmi, Emin, Feyzi